Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne 33 gün kaldı. Lüksemburg'dan gezegenin geleceğinden bahsederken ilk önce Avrupa'dan haberlerle başlayalım. Avrupa Komisyonu geçtiğimiz yıl kişi başına 524 kilogramlık atık üretildiğini tespit etti. Tespitle beraber 11 ülkeye çevre zorunluluklarını yerine getirmede eksiklikler olduğu gerekçesiyle yaptırım uygulama ve adalete taşıma uyarısında da bulundu. Bu atıkların %40'ının atık sahalarını doldurduğunu, %20'sinin yakıldığını, %23'ün de geri dönüştürüldüğünü ve %17'sinin ise kompostlama yöntemiyle bertaraf edildiği belirtildi. Özellikle sadece Danimarka, İrlanda, Kıbrıs ve Lüksemburg'da kişi başına 700 kilogramdan fazla atığın üretildiği de belirtildi. Geri dönüşümde Almanya %48'lik oranla başı çekerken Lüxenburg %20 ile geri sıralarda kaldı. Biz de çevreden sorumlu makamlara seslenerek doğa bir çöplük değildir diyor ve sıfır atık politikasını benimsemeye davet ediyoruz. 22-26 Mart 2010 tarihleri arasında Avrupa Sürdürülebilir Enerji Haftası kutlanmakta. Avrupa Komisyonu'nun inisiyatifi ile 2005 yılında başlatılan bu özel hafta sürdürülebilir enerji kampanyasının biçimlendirilmesinde çok önemli bir rol oynuyor. Bu kampanyanın Avrupa Birliği'nin enerji politika hedeflerini, yenilenebilir enerji kaynakları, temiz ulaşım ve alternatif yakıt yöntemleriyle başarmasına katkıda bulunması umuluyor. Hafta çerçevesinde etkinliklere 30 bin kişi katılıyor. Geleceğin yeşil enerji devrimini şekillendirme zamanı geldi de geçiyor. Daha önce 22 Mart Dünya Su Günü'nden bahsetmiştik. Plastik sanatçısı Nicolas Garcia ve Greenpeace, La Bocca'daki Riachuelo nehrinin havzasının temizlenmesi gerektiğini ima ederek sularını yeşile boyadı. Bu şekilde Riachuelo nehrinin her gün daha kötüye giden durumu hakkında bir şeyler yapılması gerektiği sanatsal bir şekilde gözler önüne serildi. Garcia daha önce aynı şeyi Venedik'teki büyük kanalda da yapmıştı. Öte yandan bu sanatsal protestoda kullanılan boyanın tamamen zararsız bir içeriği olduğunu belirtmeye gerek yok herhalde. İngiliz bilim adamları son dönemlerde kullanımı yaygınlık kazanan ve OXO BIO çözünür teknolojisiyle üretilen plastik poşetlerin doğa için sanıldığı kadar zararsız olmadığını iddia etti. Hepimiz pazar ya da market alışverişlerinden sonra elimizde onlarca plastik poşetle eve döneriz. Ancak yapılan son bir araştırma %100 doğada çözünebildiği belirtilen OXO BIO özellikli plastik poşetlerin çevreye sınılandan daha fazla zararlı olabileceğini ortaya koydu. Doğa dostu olduğu belirtilen bu poşetlerde çok daha hızlı çözünebilmelerini sağlayan ve küçük oranlarda katkı maddeleri içeren oksu çözünür plastik maddesi kullanılıyor. Loughborough Üniversitesi tarafından yapılan ve İngiliz Çevre Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından desteklenen araştırmayı yürüten bilim adamları içerisindeki kimyasal katkı maddeleri dolayısıyla bu poşetlerin ne geleneksel dönüştürme metotlarına ne de kompostlamaya uygun olduğunu ifade ettiler. Umarız bu araştırma üretici ve perakendecileri bu maddelerin çevre için geleneksel plastikten daha da iyi olduğunu iddia etmelerinden vazgeçirecektir. Kaldı ki zaten kesinlikle ve kesinlikle plastik kullanmaması gerekiyor. Herkesi biz fileleri kullanmayı, bez çantaları kullanmayı ve plastik torbalardan uzak durmaya davet ediyoruz. Türkiye'den bir haberle devam edelim. Kekova koylarının temizlenmesi amacıyla Demre Kaymakamlığı ile Antalya Özel Çevre Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. İmzalanan protokole göre Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki 3 ağız çevrili ve kapaklı köylerinde 15 Kasım'a kadar katı atıklarıyla Kekova'nın koylarında konaklayacak teknelerin katı ve sıvı atıkları vidanjör tekniği toplanacak. Denizden alınan atıklar karaya çıkarılarak depolama bölgelerine taşınacak. Hiç üretmesek ve depolamak zorunda kalmasak. Son olarak İsveç'in 2020 yılına kadar 2000 yeni rüzgar tribünü inşa etmeyi planladığı bildirildi. İsveç gelecek 10 yıl içerisinde alternatif enerji kaynaklarından elde edilen enerjiyi toplam 25 terawatt saate çıkarmayı planlıyor. 25 terawatt saat enerji İsveç'in geçen yıl nükleer reaktörlerden ürettiği enerjinin yarısı kadar. Nükleer enerji ise İsveç'in yıllık elektrik üretiminin yaklaşık yarısını karşılıyor. İsveç geçen yıl 2020 yılına kadar ülke enerji ihtiyacının yarısını yenilenebilir enerjiden sağlayarak sera etkisi yaratan gazların salımını 1990'lardaki seviyenin %40 altına düşürme taahhüdünde bulunmuştu. İsveç nükleer santrallerini bir bir kapatarak Yerlerine inlenebilir enerji koyacak. Siz de Sinop ve Mersin'de nükleer santraller kurulması yerine rüzgar türbini gibi yollarla temiz enerji üretilsin diyorsanız nükleer.greenpeace.org adresine girip ve nükleere hayır, rüzgara evet diyebilirsiniz. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 33 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin Geleceği